Hastaya Hizmet, Nuriye Akman, Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında hastanelerde yatan hasta ve yakınlarına manevi destek verilmesi için protokol imzalanmış. 1930'lardan beri Amerika ve Avrupa'da verilen hizmet örnekleri incelenerek 20 din adamı eğitilmiş. Yakında pilot bölgelerde talebe bağlı olarak karamsarlığı gidermeyi, acılara ortak olup hafifletmeyi, hayata bağlılığı güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalara başlanacakmış. Hizmeti yaygınlaştırmak amacıyla İlahiyat Fakülteleri Müfredat Programı'na hastaya manevi rehberlik dersi konulması düşünülüyormuş. İç ve dış terörün tırmandığı şu günlerde hayatın ihmal edilen başka yüzlerine bakma fırsatı sunan geç kalınmışlığı, olumlu niteliğini bastıramayacak hayırlı bir haber. Tedavisi uzun süren hastaları düşünün. Çekilen fiziksel acılara giderek inkar, öfke, isyan, pazarlık, pişmanlık ve ölüm korkusunun eklenmesiyle taşınması ağır bir yüke dönüşen, çoğu kez huzurlu bir teslimiyetle sona ermeyen hayatları. Ve çaresizlikleri yüzünden kendilerini suçlayan, duygularını ya fazlasıyla dışa vurarak hastanın durumunu ağırlaştıran veya tamamen içlerine hapsederek kendi sağlıklarını riske eden hasta yakınlarını. Öyle durumlar var ki insan inancından destek alamayacak kadar zayıf düşer. Dua edecek gücü dahi bulamaz. Hastayla yakını arasındaki diyalog sünnileşir. Gerçeklerin hangi üslupla ne kadarının dillendirilebileceği başlı başına sorun olur. İyi niyetle yapılan dini telkinler bazen ters sonuç verir. Özellikle de dinin sevgi yerine korkuya dayalı yorumlarına yaslanılıyorsa. Bir bakarsınız, umut vereyim derken umutsuzluğun kör kuyularına itmişsiniz hastayı. Hasta yakını yükü taşıyamaz, hastayla beraber hasta olur. Bu bakımdan hastanelerde verilecek doğru, manevi hizmete değer biçilemez. Yetkililer nasıl bir program hazırladılar bilmiyoruz. En basitinden imam görevini yaparken sarık ve cübbe takacak mıdır? Yoksa babacan bir aile dostu gibi mi davranacaktır? Talep üzerine verilecek bir hizmet olmasına rağmen dini otori tesimgeleri bazı hastaları rahatlatırken bazılarını ürkütebilir. Hasta ve yakınlarından gelebilecek kimi sorular cevaplanamayacak kadar ağır olabilir. Özellikle siyasi çatışmaların mağdurları ve bir şekilde sistemin zulmüne uğrayan insanları salt kader ilacıyla teskin edemezsiniz. Bir devlet memuru olan imamın bürokratik sınırlarda kalma zorunluluğu, hizmetten alınacak tatmini engelleyebilir. Aslına bakarsanız bu konuda verilebilecek yardım programı sadece imamlara bırakılamayacak kadar ağırdır. Din adamı nedenle eğitilirse eğitesin, hasta psikolojisini yönetmede uzmanlaşmış bir sağlık görevlisiyle koordineli çalışmalıdır. Hizmet veren kişi, üslubunu yerine göre tarih, edebiyat, felsefe ve sanat dünyasında yaşanmış gerçek öykülerle yumuşatabilmeli. Ölüme yakın hastalarla zaman geçirenlerin tecrübe ettiği gibi, bu süreci herkese uyan prototip bir reçeteyle aşmak mümkün değildir. Her insan ve her olay tamamen birbirinden farklıdır. Davranış modelleri hızla söz konusu hayat hikayesine uygun hale getirilmelidir. Ölümün mecburi son durak olduğu fikri nedenli kabullenilse de ölmek kitaplarda anlatıldığı gibi romantik bir teslimiyetle karşılanamıyor. Temel değerler ve inançlar kadar kişilik farkları da hastalıkla mücadele biçimini etkileyebiliyor. Hayat her şerbetin her nabza iyi gelmediğinin sayısız örnekleriyle dolu. Kuşkusuz manevi destek hizmeti veren imam, muhataplarını duaya yönlendirecektir. Buradaki hassas nokta, Allah'la kul arasındaki diyaloğa hazırlop replikler yazılmamasıdır. Rehber, acıdan ve korkudan kilitlenen kelimelerin en samimi haliyle özgürce akmasını teşvik ederse en büyük hizmeti yapmış olur. Profesyonel, manevi hizmeti herkesin alabilmesi mümkün değil. Özellikle de hastalıklarını evlerinde geçiren maddi durumları yetersiz ve yalnız olanların. İmkan olsa bile bunu talep etmek bile akla gelmeyebilir. Hastalığa ve ölüme hazırlığa henüz sağlıklı ve hayat doluyken başlansa, herkes bu konuda eğitilebilse, hiç değilse farkındalık kazansa ne iyi olur? Aslında sadece merhametle dolu bir kalp, yüzlerce kitap devirmiş, kariyer sahibi değme uzmanlara taş çıkartacak güçte bir iş çıkarabilir. Sosyal yardımlaşmanın siyasi kutuplaşmaya kurban olduğu, depresyon kışkırtan, Doğrudan zulme uğramayanın bile yaralandığı bir ülkeyiz. Yaşadığımız toplumsal gerilim, küresel ölçekte etkili olan terörle birlikte dayanılamaz bir hal alıyor. Hastalarımız için her şeye rağmen gönül saflığını koruyan insanlara ihtiyacımız var.